Şeytanın Korktuğu Şeyler Şeytanın korktuğu ve kaçtığı şeyler, Eûz'ü okumak ve ariflerin kalplerindeki marifet nuru ve şualarıdır. Eğer ariflerden değilsen, arifler derecesine çıkıncaya kadar, takva sahiplerinin Allahü Teala'ya sığınmaları gibi sığınmaya, ile devam eyle. O dereceye çıktıktan sonra,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 Şeytan Ömer'i radıyallahu anh görünce sara hastalığına tutulmuş kimse gibi düşerdi demişlerdir. Şeytan bir kimsenin kendisine düşmanlığını ve çağırmasını aldırmayacağını sıdk ve sebatını bilirse o kimseden ümidini keserek onu terk eder. Başkasıyla uğraşmaya başlar. O kimsede ancak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 Öyle deme. Zira şeytan kibirlenir ve seni yenmek için elimden geleni yaparım der. Ancak eûz Besmele oku. Bu durumda şeytan küçülür. Zerre gibi hor ve hakir olur. Bunun gibi Allahü Teala'nın fadlına güvenip dünyayı isteyenlerden, onların mallarından, hediyelerinden, medihlerinden, övmelerinden,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 bun zep denir. Sen onu hissettiğin zaman Allahü Teala'ya sığın. Yani evzu oku ve üç defa sağ tarafına üfle. Ben bunu yaptım. Allahü Teala onu benden giderdi. Meşhur hadiste bildirildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitaben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 Şeytanın itirafı, alemlerin Rabbi olan Allahü u Teala'ya hamdolsun. Salat ve selam, Efendimiz, Emin Peygamber Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra onun pak aline ve ashabının tümüne olsun. i̇bn Abbas radıyallahu anhümadan naklen, Muaz bin Cebel,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 Şeytan şu cevabı verdi. ''Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. ''Benden sonra en çok kimlere buğz eder ve sevmezsin?'' Şeytan anlattı. ''Varlığını Allah yoluna veren bir gence.''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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun sebebini sordu. Ya Eba Mürre! Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin? Bunun üzerine şeytan onu da anlatayım. Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Şöyle ki 1- Allahü Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eder. 2- O sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. 3-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 zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer. Ya Muhammed, namazı zaman zaman tehir edene gelince, onu da anlatayım. O her ne zaman namaza kalkmak isterse, tutarım, ona vesvese veririm. Şöyle derim, henüz vakit var, sen de meşgulsün. Öyle şimdilik işine bak, sonra kılarsın. Böylece o,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 Ciğerinin ne parçalar, ne çürütür? Gece ve gündüz Allahü Teala'ya yapılan bol istiğfar. Peki yüzünü ne buruşturur? Gizli sadaka. Peki gözlerini kör eden nedir? Gece namazı. Peki başını eğdiren nedir? Çokça kılınan cemaatle namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekrar bir başka mevzuğa geçti.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 Hidayet nevinden bir şey yoktur. Sen ancak Allahü Teala'nın Teâlâ'nın kulu ve Rasûlüsün ve tebliğe memursun. Şayet hidayet senin elinde olsaydı, yeryüzünde tek kâfir bırakmazdın. Sen Allahü Teala'nın halkı üzerinde bir hüccetsin. Ben de kendisi için ezelde şekavet yazılan kimselere bir sebebim. Said olan kimse, ta ana karnındayken saittir. Şakî olan da yine, ana karnındayken şakidir. Saadet ehli kılan Allahü Teala, şekavet ehli kılan da yine Allahü Teala'dır. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hud suresi 118. ve 119. ayetlerini okudu. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları tek bir dine bağlı kılardı. Halbuki onlar çeşitli dinlere uyarak,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 Zahir Bahtın, Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdolsun. Efendimiz Muhammed Nebi'ye Allahü Teala salat eylesin. Keza O'nun âline ve ashabına da. Amin. Bütün peygamberlere aleyhimü selam ederim. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdolsun.